Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde Pisipisi pisi. yazan Övgü Gökçe okuyan Yasemin Akbaş. Zeki Ökten filmleri içinde bir inci tanesi gibi parlayan, sevenlerinin çok sevdiği, kimilerinin hiç bilmediği, hem çok tanıdık hem de ait olduğu dönem içinde bambaşka bir yerde duran güzel bir aşk filmi. İsmini Kadir İnanır'ın canlandırdığı fotoğrafçı Sinan'ın bir sabah eve dönerken yolda bulduğu ve dayanamayıp eve getirdiği yavru sarmanlardan alır. Ben bakayım şimdi. Bana bak bana pisi, pisi. Olmalı mı, mı yoksa hiç değişmemeli mi? Ama ben ben Zamanla Sinan'ın küçük çatı katının ayrılmaz parçası olan bu kediler hem karakterlere eşlik eder hem de filmin isminden başlayarak her tarafına sinen, sevecen, içten ve biraz da hüzünlü tonu yansıtır. Çok iyi bildiğimiz klasik bir melodram hikayesi olarak başlar Pisi, Pisi. Fotoğrafını gördüğü bir kızın peşine düşen ve ona fotomodellik teklif eden yoksul genç, bu yüzün sahibi olan ve müjdarın canlandırdığı Ayşin'in yaşadığı köşkün kapısından geri çevrilir. Beni görmek istemişsiniz. Evet, Ayşin Hanım değil mi? Ayşin. Ben Sinan, fotoğrafçıyım. Sizinle bir şey konuşacaktım. Evet, söyleyin nedir? Bir iş teklifi. İş teklifi mi? Biliyorum, yadırgıyacaksınız. Ama ilginç bir iş bu. Ne işi? Foto modellik. <gülüyor> <gülüyor> Kabul edeceğinizi biliyordum. Teşekkür ederim. Allah benim gönlüme göre verir zaten. <gülüyor> Saçmalamayın. Bir miktar ısrar ve epeyce reddedilmenin ardından bu kibirli zengin kızın peşini bırakır Sinan. Zamanla yollar tekrar kesişir. Bu kez Ayşin onu bulur ve ikisi birbirlerine aşık olur. Olup biteni unutalım Sinan. Unutalım, peki. Seninle şimdi tanıştık, tamam mı? Tamam. Memnun oldum. Ben de. Fakat kader Ayşin'in amansız hastalığı nedeniyle başka bir yere taşıyacaktır aşıkları. Gitmem gerek. Neden? Şimdi birdenbire gitmek nereden geldi aklına? Hiç, hiçbir şeyim yok. Ara sıra tansiyonum yükselir böyle. Karakterlerini geniş bir gündelik hayat resminin içine yerleştiren, klasik melodramlardan farklı olarak iyi kötü çatışmasından ya da hikayede yer alsa bile imkansızlıktan, kadersizlikten ve acıdan ziyade sevebilmeyi, aşkı ve aşkın içinde zaten mevcut olan hüznü merkeze alan bir film izleriz. Bülent Ortaçgil'in Benimle Oynar Mısın albümündeki şarkılar, sevmesini bilen küçük insanlara, onların hikayesine, aşka ve hüzne baştan sona yakışır. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam. Pisi pisi, soğuk ve yağmurlu bir kış günü arabanın içinde ince belli bardaktan sıcacık çay içen, İçine de azıcık kanyak katıp tanışmalarının şerefine kadeh kaldıran, yoldan buldukları iki kişiyi çevirip nikahlarında şahit yapan, birisi banyoya girdiğinde ötekinin ayrı kalmamak için kapı açık kalsın istediği, evliliklerinin 62. günü için sarı kasımpatılar alan ve her seferinde birbirlerini ilk defa görüyormuş gibi öpüşen, hatta öperek susturan iki aşığın filmi izlerken sonu hazin bile olsa her zaman sevmenin yanınıza kar kaldığını hissettiğiniz daha da çok sevmeyi isteyeceğiniz bir film Aptal gibi suç yine de oynar mısın benimle benimle oynar mısın benimle Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay